Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey hibat ve idet, dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin. Cennete gidecek amel istemeyi hepimize nasip etsin. Allah azze ve celle Bizleri ve nefsimizi tevhid üzerine yaşamayı nasip etsin. Arkadaşlarım bugünkü sohbetimizin konusu Ahit üzerine olacak inşallah. Birliklerim. Her zaman sohbet bir ayet kelime ile başladığımız gibi.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 ahit olarak kıldım diyor. Yani Allah Azze ve Celle burada Zatlığının ikrarını bütün ruhlardan ne yapmıştır? Almıştır. Belki bir şey ama bu ayet-i de her zaman o sohbetlerde bildirdiğimiz gibi iki tayyfenin müşkilatı olmuştur. Birincisi mutezile dediğimiz hatırlanmayan, bilinmeyen bir şey bizim üzerimizde hükmet olamaz demişlerdir. İnkara gitmişlerdir. Eşarede bunların peşinden gitmiştir. İkinci tayife ise harici, tekfirci dediğimiz insanlar. Onlar da buradaki alınan ahdin radlık değil, ilahlık olduğunu iddia eder ve her doğan çocuğun İslam üzerine değil de Müslüman olarak doğduğunu iddia etmişler ve cehaleti mazeretten kaldırmışlar. Analettak insanları tekfire gitmişlerdir. Yani ahit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 İnsan Allah'tan başka da tanımayacağına dair Allah'a ahit vermiş. Allah da azze ve celle bu konuda kendilerinden ahit almış. Yani onları muahede yapmıştır, ahitleşmiştir. Bu ahdin Allah'tan başkasını da tanımamanın içinde şeytana taadet şey, şey etmemek de vardı. Var. Çünkü Allah azze ve celle kitabında "Ey Adem oğlum"o oğlum, şeytana ibadet etmeyin diye size ahit vermedin mi diyor Yasin Atmış'ta. Yine Allah subhanahu ve teala Hücurat suresinde Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirtti. Yani tam ahit sadece başı boş bırakılmamış, hem insana fıtri, hem de gönderilen resuller tarafından birçok şeyler ne yapılmış öğretilmiştir.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 Bu Allah'ın nesidir? Bir vaadidir. Burada yapılması gereken iman ve salih ameldir. Eğer biz üzerimize düşen bu iman ve salih amel yerine getirirsek Allah Azze ve Celle'nin vaadi de neymiş? Korkumuzu götürecek, yeryüzünü bizim için emin kılacaktır. Evet. Ancak insanlar ahitlerinden caymaya başlamışa ve Allah'a ibadet etmeme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 ve bu ahdi bozan, bozmaya gaz, çalışan kim kim hiçbir ahde saygı göstermesi de beklenemez. Oysa ki Allah kendisi ile yapılan an, an, bağlılık gösterenlere büyük bir mükafat vereceğini vaat etmiştir. Evet, Fetih Suresinin 10. 44'ünde Rabbimizin buyurduğu gibi doğrusu sana sadakat yemini edenler ey Muhammed bizatihi o yemin ile Allah'a bağlılık yemin etmektedirler. Öneli onların elinin üzerindedir. Bu yüzden her kim o yeminden sonra yeminini bozarsa ancak kendi zararına bozar. Ve her kim Allah'ın ile ahdini yerine getirirse Allah ona büyük bir mükafat nasip edecektir. Diyor. Evet. Demek ki ahdine şadık olanlarla birlikte Allah'ın eli de nedir? Onların üzerinedir diyor. İnsanlar Allah'ın emir ve yasakları ile hududunu aşarlarsa, şeytana ibadet etmiş olur, onun çemberine girmiş olur olur olur. Oysa Allah bütün insanlardan ahdi misak aldığını ifade buyurmuştur. Demin de zikrettiğimiz gibi Allah ve imanı sevdirdi, küfrü, fıstı, isyanı ne yaptı? İkrimetti. Şimdi düşünün, iman eden bir insan. Allah'ın emir ve yasaklarını bırakıp da bunun zıttına hareket ettiğinde, fiksinmesi gereken, uzak tutması gereken ve e, nefret etmesi gereken bir şeyi ne yapıyor? Razı etti demektir. Yani imanı seven birisi küfrün her türünden ne yapacak? Uzak duracaktır. Durmuyorsa Allah'a razı etmiyorsa muhakkak şeytanı razı edecektir.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 bozmuştur. Yine Allah Azze ve Celle Hristiyanlardan da ahit almış. Fakat onlar da vermiş olduğu ahdi ne yapmış? Unutmuşlardır. Allah nasıl insanlara ahit vermişlerdir? Vermiş, i̇nsanlar da Allah'tan ahit almışlardır. İnsanlar Allah'tan başkasına ibadet etmemeye, ondan başkasını da tanımamaya ahdetmişler. Allah Azze ve Celle de bunun karşılığında insanlara yardım edeceğini Dünya hayatlarında daha sonra da ahiret hayatlarında onları cennete koymayı ne yapmıştır? Vaad etmiştir ve cennete sadece tevhid ehlinin şirk koşmayan insanların gireceğini bildirmiştir. Ve Allah'ın ahdi nedir? Gerçektir. Vaadi de muhakkak yerine gelecektir. Kardeşlerim Allah'ın ahdi Allah'ın insanların akıllarına yerleştirdiği tevhid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 Bu da insanın funda e, fıtratına verilen bir şeydir. Her doğan çocuğa baktığımızda İslam fıtratı üzerine ve Rabbini bilmesi ses konusudur. Ama e, yaratılış gayesi olan kulluksa bu da ancak peygamberlerle öğretilen ve onlardan e, öğrenme Sevhip ve şirk mücadelesiyle gündeme gelendir. Yoksa bizim fıtratımızdaki bir sevginin, bir korkunun, bir istemenin, bir sığınmanın sıklı olarak hareket edildiğinde işte topluma baktığımızda çocuğu olmuyor, nereye gidiyor? Tülbeye gidiyor. Başı dara geliyor, ne yapıyor? Yetiş yaferin, Abdurrahim Geylan diyor Veyahut başka başka şeyleri bir, bir aracını yapabiliyor, edinebiliyor.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 bir şeydir. Çünkü Allah korkusu ne kadar artarsa insanın takvası, ameli de nedir o derece artar. Ne kadar Allah korkusu azamızan ki insanda günahlara ne yaparsa o kadar dalar. Onun için ahde vefa Allah korkusuyla daha ve alakalıdır. Bunun için sosyal muamellerde dost ile düşman arasında herhangi bir ayrım yapılamaz.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 ve kendini ona karşı sorumlu için verdi. ahlak üzerinde de çok büyük bir önemi vardır insanlar arasında kardeşlerim. İslam da İslam ahlakında da çok önemli bir yer almış. Allah'ın iman edenize şalih amelleri yapan insanlara maddi ve manevi ezir ve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 Şöyle, şöyle bir tablo çizelim. Mümin misal kalp teşvik ediyor dil ediyor azalara gösteren değil mi? Kelime karşılığı bu. Münafık ki kalbinin tasdik etmediğini diliyle ikrar edip azalarıyla gösteren misal. Falsık kalp tasdik ediyor dil ikrar ediyor Ağza bazen yapıyor, bazen de ne yapıyor? Yalanlıyor. Müşrik kime deniyor? Kalp tasdik ediyor. Konuşun şu. Dil tasdik ediyor. Ağza da tasdik ediyor ama kalpte ne var? Başka bir tabi daha var. Kâhsız ise hepsi şey çizgi. Kardeşimizin dediği gibi herhalde olayla karıştırdı. Yani kalbin tasdik ettiğini ne yapacak?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 Ama bunu kalmaması sebebine bakacak olursanız kardeşlerim. Bir gün Allah kendisinden razı olsun İbn Abbas mescide giriyor Namaz kılanlara baktığında birisinin şöyle öğret mahalini oynadığını görür, görür, Diyor ki eğer bunun diyor kalbinde diyor hursu olmuş olsaydı elimde de olurdu, orasında da olurdu diyor. Bizim zamanımızda diyor bir mescide girdiğimizde namaz kılarken tezbet ettiğimiz yerin dışında hiçbir yere ne atmazdık, bakmazdık diyor. Ama şimdi diyor, mecbur şimdi de bakın, herkes tilki gibi her tarafa bakıyor. O zaman diyor, çarşıya çıktığımızda kim olursa olsun alışveriş yapabilirdik diyor. Herkes emin diyor. Ama şimdi diyor, falan oğullarının dışında alışveriş yapacak hiç kimse yok. Diyor. Yani kalpteki, taslaktığın zayıfı bile de. Gözede, her şeye ne yapıyor? Yansıyor. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü dediği gibi vücutta bir et parçası var. Bu düzeldi mi? Her şey düzelir. O bozuldu mu? Her şey bozulur. Dikkat edin bu et parçası kalptir diyor. Ve ahde vefa, ahit meselesiyle alakalı olduğu yer neresi? Farklı kardeşlerim. Ve Herim'de ve hadis-i şeriflerde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 Müslüman olmayan taraflara dahi verilen söz istikametinde uygulamada bulunması emredilmiştir. Evet, yine Allah Resulü ve Vesselam'ın Hudeybiye anlaşmasından sonra yanındaki Müslümanların itirazlarına rağmen kendisine sığınan Ebu Cenbel'i kaçma gereği ne yapmıştır? Müslüklere iade etmiştir ve onun verdiği söze bağlılığının en canlı örneklerinden birisidir. En canlı örneklerinden. Yani beni onlara teslim bile bileceğim de ben söz verdim demiştir. Ama neticede yine Allah'ın takdir ettiği yer yedermiş. Evet, onların başına büyük bir bela olmuştur. Evet kardeşlerim. Ahte vefa imandan sayılmıştır. Ahlaki aykırı davranmada misak alâmetinden sayılmıştır. Sözünde durmama, sözüne güvenilmez olma imanın özünde burada burada dıqqat kavramıyla da ne yapar? Çelişir. Halbuki Kur'an'da gerek sahabiste ahde vefa ile sadaka arasında kopmaz bir bağ olarak bağ belirtilmiş ve sözde durma Ahitte durma, emanet, denet etme bunların üzerinde hassasiyetten durulmuş ve bu da müminin alameti olarak sayılmıştır. Aynı zamanda münafığın alametleri sayıldığında ne olarak sayılmış? Sözünde durmaz. Ahitleştiğinde ahkını yerine getirmez. Emanetlere riayet etmez. Söz söylediğinde yalan söyler. Yüzalaştığında aşırı bunlarda Bunlar da münafıkları, sayılmıştır. Allah ve bizleri müminlerin amellerini isteyenlerden iyileşir. Evet. Ve sosyal bir topluluk olan bizler işte kendi aramızda işte diğer sahil insanlarla yapmış olduğumuz hal, hareket ve ticaretlerde Vermiş olduğumuzu veri ne yapma? Getirmek zorundayız. Çünkü bu bizim İslam'a vasıfı vasıfanda vası, vası, nedir? bir. Bil Ama günümüzde öyle insanlar türemiştir ki bu müşrik, bu kafir kanı, malı, namusu ne yapmışlardır? Helal görmüşlerdir. Ben eşmafım. Bana teksirciler çok zarar vermişlerdir. Birçok malımı alıp bu naz müşrik damgayı vurmuşlardır. İki sene, üç sene, hatta hiç e, kitapların parasını vermeyen insanlar çıkmıştır. Sağda solda yakalayıp da, niye böyle yapıyorsunuz? Ben buradan burada arasında değilim diye sorduğunda, e sen müslümsin, ne zararları varsa diye açıkça söylemiştir. İslamsa bunu kesinlikle entler reddeder ve İslam dürüstlüğü ve farklıdaki insanın da buna bakarak örnek alacak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 Hayat veren benim. Bunlardan istifade eden sizsiniz. Tüplüğünüzü bana değil başkasına yapıyorsunuz. Bunu hala bile bile bunları yapacak mısınız diye ne yapıyor? Bizleri izliyor. Ve bütün Adam Ademoğlunun Allah'a verdiği bir kızı vardır. Bu da Allah ile yaptıkları bir ahitleri vardır. Ve bu ahdini ahdilerine getirmek zorundadırlar. Şimdi kardeşlerim ee, öyle insanlar çıkıyorlar ki işte ateist dediğimiz Allah'ı Allah şer eden dediğimiz insanlar Allah yoktur haşa dedikleri. Halbuki onların ruhları da Allah Azze ve Celle'nin Adem'in sülbünden çıkar, çıkar çıkar onlardan ahit aldığı ortamda onların ruhu da neydi? Vardı. Firaver'in ruhu da vardı. İbrahim Aleyhisselam'ın da vardı. Bizim ruhlarımızda vardı. Ama bakıyorsunuz, bunlar çok rahatlıkla Allah'ı ne yapabiliyor? İnkar ediyor. Fakat bak, bakana bir bela, bir musibet geldiğinde neye sığınıyorlar? Yani biri bir dua ettiklerinde bile Allah kahretsin diyor. Hani yoktu? Allah sana diyor lanet etsin diyor. Hani inkar ediyordun? Ve firavuna gidelim, firavun kendini Rabb'lık ilan ettiğinde ben sizin Rabb'ınız değil miyim? Maşıdana inanmadan e, yani beni bırakıp da başkasına iman ediyorsunuz. Sizin elleriniz ayaklarınızı çatla keseceğim dediğinde de, ölürken ne diyor? Yunus suresine gidiyorsunuz. İman ettim. Kime? Musa'nın, Hav'nın, Rabb'ına. E Allah Azze ve Celle diyor ki şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi? Yani inkar eden insanların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 Bugün atayız dediğimiz o insanlara da böyle yaklaştığınızda onları da aklı olarak, hiç nakli olarak değil, aklı olarak yaklaştığınızda ve güzel deliller getirdiğinizde onların da Allah'a insar edemediklerini ne yaparsınız? Evet. Her ne kadar ahitlerini borçalar, fıtratlarını borsalarda da Allah Azze ve Celle onların ahdını onları ne yapmış? naf etmiştir. Ve Ahdın yerine getiren kurtulacaklar. Kur'an-ı Kerim ahde vefaya mübeder. Ahdi bozmayı ve vefasızlığı ne yapar? Yasaklar. Ve vermiş olduğu birçok kıssalarda ahdi bozmayı kötüleş ve bazı ahitlerini bozarken kendilerince gösterişleri sebepleri de ne yapar? Reddeder. Mesela bu ayete dikkat edin. İpliğini iyice eğirip katladıktan sonra sıkıp bozan kadın gibi olmayın. Metin sayıca daha çok olmasından ötürü yeminlerinize aldatma vasıtası yapıyorsunuz. Allah onunla sizi imtihan eder. Siyamet günü itilaf ettiğiniz şeyleri elbette beyan edecektir. Mahut suresinin 92. ayetinde dikkat ederseniz ayeti kerimede ahdini bozan insanları budala kadın gibi gösteriyor. Allah Allah Allah. Aynı ipliğini eğip büküp hani bir iş peş peş vardır sonra oturup kadın beğenmez söker aynı ona benzetiyor. Allah'a verilen ahitleri bozan insanlar budala bir kadın olarak ki ipliğini iyice eğip sardıktan sonra tekrar söküp daratmaktadır. Tabi bu gerçekten çok yerinde bir teşbih. İnsanlar da şayet bir ahitleşme yaparlarsa bu kadının durumuna düşmesinler diye uyarılmaktadır. Özellikle müminlerin şahsiyetli olmaları, o kadının derecesine düşmemeleri için ikaz edilmektedir. Bununla beraber sabırsızlıktan, zayıflıktan ve iradesizlikten kurtulmaları için de uyarılmaktadır. Evet, Rabbim hepimize hayır versin. Amen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 hiçbir zaman İslam ne gerek kendine ne de topluma zarar verilecek günahta veya bir yükte verilen ahitler yerine getirilmesi ne yapmıyor? istemiyor. Yine ben diyor işte hacca gideceğim yürüyerek gideceğim güneş anında gideceğim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söyleyin ona binip binip isin gölgelerinde gölgelerde diyor, ne yapsın? Gölgelensin diyor. Allah'ın ihtiyacı yoktur diyor.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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazdan alakalı gelen birçok emirlerine bakın. Veya Kur'an ve sünnette gelen bugün aramızda bu namazın, rükümlerinin ne yapamıyorsunuz, göremiyorsunuz. Hangi camiye gitseniz çeşitli, çeşitli namaz var, doğru mu? Kimi öyle kılar, kimi öyle kılar. Cemaat olmaya çalışsan cemaate zaten gelmez camiye gitsen zaten görevli imamlar vardır seni geçirmezler. Geçse e, kitap sünnete göre namaz kılmaya çalışsan kılamazsın. Aff durmaya çalışsan ayağını yanındakine getirsen 50 metre ne yapar la sen. Anca kardeşimizin iki gözünü sıf namazda da ayağını yanındakinin e, topuğuna fırlayın diye şişir biraz. Yani bir aydan fazla gezdin herhalde değil mi? Gözler mor. Gözlükten geldi. Düşünebiliyor musunuz? Sadece namazda Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmeye, resmin gösterdiği bir şeyi yerine getirmeye. Yani öyle hallere gelmişiz ki ibadetlerden dahi alamaz, huşu duyamaz hale gelmişiz. Allah Azze ve Celle bizleri İslam ahlakı ahlaklandırsın. Vermiş olduğu altı yerine getiren sanını kullardan eylesin bizleri.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 bildirilmiş ve söz söylerken yalan söyler vaat ettiğinde söz verdiğinde sözünde durmaz kendisine bir şeye emaneti edildiğinde de hiyanet eder demiştir. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kavim ahlinden dönerse Allah onlara mutlaka düşmanlarını musallat eder buyurmuştur. i̇bn Ömer anlatıyor. Allah kendisinden razı olsun, olsun. Bunu İbn-i 4000 dört bin ya on dokuz olur ne olur? Bir gün Vesselam, sahabelerin yanına geliyor ve diyor ki <gülüyor> Ey Muhacirler topluluğu beş şey var ki diyor bunu yaptığınızda sizde hayır namına hiçbir şey Ve onlarla imtihan olacağınız zaman gelecektir. Onların hiç hayattayken ruhundan Allah'a sığmızın diyor. Beş şey şunlardır diyor. Bir diyor, zina diyor. Bir toplulukta diyor zina alenen istenmeye başlarsa Allah Azze ve Celle geçmiş topluluklarda olan olan, olan bir şeyi muhakkak onun bir miskini size de verir. Hani geçmişte frengi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 Bugün pazarlarda dışarıya e, e, teraziler konuyor. Ben bir gün ne almıştım? Çok hafif hafif bir taktırdım. Bir kilo olan şey 800 gram geldi. Zabit ki ne yapacağız? Ya hoca deli misin? Dedi. Bunlar beni öldürürdü. Git işine. Dedi. Yani hem teraziyi koymuşlar dışarıya. Yani tam 800 gram geldi. Ne aldım hatırlamıyorum geçmiş zaman. Ölçü ve tartıda bir hileden geçmişim bir şümlak oldu mu? oldu. Üçüncüsü zekat vermeme. Hangi toplum diyor? Allah'ın zekatını vermezse Allah o topluma diyor gökten rahmeti ne yapar keser. Ancak diyor daha da otlayan hayvanlar, encikleri, çocuklar ve kan boru çıkmış, iftirat iftirat bir damla yağmur ne yapar düşürmez diyor. Dördüncüsü ise ahdin bozulması. Hangi toplum Allah veresinin ahdini bozarsa Allah o toplok kendilerinden olmayan bir düşmanı musallat eder ve ellerindeki bir kısmını onlardan ne yapar? Atır. Beşincisi ise hangi toplumdur? Allah'ın kitabıyla yani inen vahiyle hikmetmeyi terk ederse Allah azze ve zevze onlara ne yapar? Onlardan olmayan bir düşmanı musallat eder. O da onların elinden bir şeyi ne yapar? İşte kim diyor, bu beş şeyle başına gelirse, o toplumda hayır namına bir şey ne yapmaz, kalmaz. Birincisi ne? Zina. Var mı? Var. Ölçü tarzı da hile. Zekatın hesabını bilen var mı? ben yani vermeyi bırak. He, sen biliyor musun? Tamam. Zekatı arkadaşımıza hesaplatabilirsin. <gülüyor> Ahdim bozulması, misal diyorum yani. Ahdim bozulması. Ben Hacı Bayram'da eşmasın. 76 tane kitapçı var. Ben daha bir tane kitapçının ahdını, sahip olduğunu görmedim. Dostlu geldiğinde ağızlarından öyle yemin çıkıyor ki ben utanıp dönüyorum ben. Düşünün. Halbuki yok diyebilir. veremeyim diyebilir. Daha sonra verebilirim diyebilir ama demiyor. Yalan söylüyor. Açıkça. Ha, bu sadece basit bir ticaretti. Ve Allah'ın kitabıyla hükmetmeyi ter, ter, ter. Yeryüzünün hangi kareşinde var bu? <gülüyor> <He? gülüyor> Dedi ki işte zina ölçü tartı dahiyle ahtırt tırtması, zekatın verilmemesi ve Allah'ın kitabıyla hükmetmeyi tek. Evet kardeşler işte işte. işte. Allah sallahu ve Teala bizleri tevhid tehli insanlardan eylesin Amin. ve ahde vefa gösteren o samimi kulların arasına koysun Amin. Mevzumuz belki biraz ağırdı, belki kopuk kuru kuru oldu ama verilen ahitlerin yerine gelmesi gerekir ve ahit dediğimizde de, de, de bu ahidin asıl manası Allah sallahu ve teâlâ'ya verilen ahittir o da sen bizim Rabbimizsin diyerek yeryüzüne imtihana gönderildikten sonra Rabbini unutmama ve ona gereği gibi hangi halde, hangi durumda o ot, ot olalım, onun imtihanının karşında ona isyan etmeme, ona ifaat edip ibadetlerde çıkıp konuş. Allah Azze ve Celle anlattığımız doğrularla Hepimizi amel etmeyi nasip etsin. Allah subhanahu ve teala bizleri samimi müminlerden eylesin. Hayırda yarışan, takvada yarışan samimi kullardan eylesin. Allahümme mehdudu hamdiki şedemle ilahe illa unte estağfurullah ve tezhülü. Elhamdülillah herhalde alem. Soru soran varsa buyursun.